بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمدك يا ربي حمدا مقرين بربوبيتك لا إله إلا أنت معترفين بألوهيتك لا إله إلا أنت متعبدين بأسمائك لا إله إلا أنت أنت الأول فليس قبلك الشيء لا إها إلا أنت أنت الآخر فليس بعدك الشء لا إها إلا أنت أنت الظاهر فلَس حوقك الش لا إها إلا أنت أنت الباطن فليس دونك الش لا إها إلا أنت أنت الحي القيوم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وأحد وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain Resuluna sallallahu ve sellem Değerli kardeşlerimiz bugünkü konumuz Musibetuz zaman fi vefatin Nebi'r Rahman Zamanların en büyük musibeti musibetlerin en büyüğü rahmet peygamberinin vefatıyla olmuştur Bu konuyu bugün konuşacağız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı bu ümmetin başına gelmiş olan en büyük musibetlerdendir. Çünkü o insanı konuşmak en çok övülecek, anılacak bir insan varsa o da bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü bizim duygularımız onunladır. İbadetimiz, öğrenmiş olduğumuz Allah Azze ve Celle'yi onun vesilesiyle öğrendik. O yüzden aleyhissalatü vesselam'ı tanımak, onu hayatımızda kendimize örnek almak ve o büyük peygamberin kaybının, bu ümmetin en büyük kaybı olduğunu bilmemiz lazım. Ve o peygamberi araştırırken en detaylı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyoruz. Hiçbir insan tarihte yoktur ki onun hakkında bilgi aramak istediğimiz zaman bilgi bulalım net. Sade Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Çok kolay bilgilere ulaşabiliyoruz. Hatta tuvalete nasıl gittiğini hangi eliyle yemek yediğini efendim eliyle mi yemek yediğini, kaşıkla mı yediğine dair hangi elbise giyindiğine dair merkebine dair en detaylı bilgi vardır. Onun dışındaki bir insanın hakkında araştırmak istesen çok az bilgilere ulaşıyorsun. O yüzden değerli kardeşim biz o insanı andığımız zaman o insanı Hayatımızda örnek aldığımız zaman, onu konuştuğumuz zaman bazı sıkıntılarımızı unutuyoruz. Aleyhissalatü vesselam'ı yapmış olduğu din hakkındaki mücadelesini göz önünde bulundurduğumuz zaman, başımıza gelmiş olan musibetleri az da olsun unutmuş oluyor. O yüzden değerli kardeşim, peygamberimiz bizim için çok kıymetli bir insandır. Aleyhissalatü vesselam bizler için çok bir kıymetli insandır ve o bizim en değerli kıymetli eşyalardan bir tanesidir aleyhissalatü vesselam o yüzden değerli kardeşim onu görmediğimiz halde onunla beraber oturmadığımız halde sohbetlerinde bulunmadığımız halde onun hayatını okuduğumuz zaman gözlerimiz yaşarıyor acaba onunla yaşasaydık nasıl olacaktı onu görmediğimiz halde ne kadar iştah İştahımız var Onunla beraber olmayı ne kadar arzulardık Ve onunla beraber olanlar Acaba onu ne kadar o zaman sevmiş Biz ki ondan bu kadar uzak olduğumuz halde Canımız kalbimizde Ona bir sevgi var Durmadan o aşk yanıyor Acaba onun zamanında yaşayan insanlar Ona muhabbeti o zaman nasıldı O yüzden değerli kardeşim Bugün konuşacağımız Zamanların en büyük musibetidir Evet Ümmetin başında çok büyük musibetler vardır bugün baktığımız zaman o kadar musibetler var ki hangi musibeti anlatacağımızı bilmiyoruz. Eğer bugün bize sorsanız ümmetin en büyük derdi nedir? Bir sürü musibeti var. Başta bugün ümmetin cahil olduğu, Allah'ın dini hakkında çok az bilgisi olduğunu görüyoruz. Allah'ın dini hakkında fazla rağbet göstermiyor. Kur'an'la ilişkisini kesmiş. Furkan suresinde Allah Azze ve Celle buyurduğu gibi وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُ هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Ve elçi buyurdu ki Yani Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdu ki Dedi ki Ey Rabbim Benim kavmim Kur'an'dan ilişkisini kesti ve da uzaklaştı O yüzden değerli kardeşim Bugün Müslümanların en büyük musibeti Kur'an'dan uzaklaşmalarıdır Kur'an'ı da Kur'an'ı hayatlarından uzaklaştırıp cahil bir şekilde yaşamalarıdır. Müslümanların birbirine düşman oluşudur. En büyük musibetlerden birisi Müslümanlar bir araya gelip tek vücut olamıyorlar. Birbirlerine savaş ediyorlar, kan akıtıyorlar, aleyhinde her türlü tuzaklar açıyorlar ve bu büyük bir musibettir. Müslümanların bugün tek vücut olamamayısı yeryüzündeki Müslümanların ne kadar kötü... Ve savaşlar içinde yaşadığını hepimiz şahit oluyoruz. O yüzden Müslümanların o kadar musibeti var ki hangisini anlatacağız? 10 yıl önce Bosta'daki olan katliamları mı anlatacağız Müslümanların başına gelen? Yoksa bugünkü Müslümanların başındaki olan problemleri mi? Ve gittikçe de yani geleceğe doğru da musibetlerin artacağını görüyoruz. O yüzden bu musibetlerden bugün burası uzak kalmak için en büyük musibeti anlatacağız inşallah. Yani bütün bu dertlerden burası unutabilmek için hadisi i şerifte geldiği gibi İbni Abbas'dan rivayet edildiği gibi Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki: "Kâre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İza usiba içinizden birine bir felaket ulaştığı zaman ne yapsın? Felyezkur musibete bi." Ne yapsın? O anda hemen beni hatırlasın benim başıma gelmiş olan felaketleri hatırlasın Niye Çünkü diyor fe inneha azamma sahip Çünkü benim başıma gelen musibetler Ey insan Ey Müslüman kardeşim sana gelmiş olan musibetlerden çok çok daha büyüktür O yüzden ne zaman derdin varsa Resulullahu Sallallahu sellelle hatırla kendi derdin azalacaktır. Ve bu da gösteriyor ki ne kadar büyük rahmet peygamberidir. Yani senin başın ağrıdığı zaman aklına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını getir, felaketini getir, sıkıntılarını göz önüne getir, seni o zaman gene sakinleştiriyor. O yüzden subhanallah bu insanın kaybı bizim için ne kadar büyüktür ve bu insanın İslam katında peygamber olarak bizlere ne kadar önemli bir rol olduğunu gösteriyor. İnşallah bugün anlatacağız Çünkü bizim üzüntümüz O büyük insanın Kaybıyla başlamıştır Çünkü değerli kardeşim Peygamber aleyhissalatü vesselam Bizlere Ölçü idi Allah azze ve İslamı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile açıkladı Küfrü ve imanı Terazisini Resulullah ile Denkleştirdi O yüzden bu insanı bilmemiz çok önemlidir. Aleyhisselatü vesselam 40 yaşında peygamber oldu. 40 yaşında ikra ile oku emri ile peygamberlik geldi ve insanlara tevhidi yaymayı yani dalaletten nura ışıklandırmaya götürdü. Bu çok önemlidir. Bugün insanlar milyon sene araştırsalar bütün üniversitelerde okusalar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu bilgiyi asla tahsil ederekten ulaşamazlar. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki huvellezi ersale rasulehu bil huda ve dinil hak. Nedir bu? Diyor ki Allah Azze Celle, o ki elçisini hidayet üzere gönderdi. Alimler diyor ki hidayet faydalı ilimdir. Hidayet neymiş? Faydalı ilimdir. Yani bir haçın Bir hayvanın, bir insanın ilah olamayacağını. Sen bunu 30 sene, 100 sene, milyon sene üniversitede okusaydın tespit edemezdin. Ama bu bilgiyi bize kim verdi? Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem verdi. Kabir hayatından haber verdi. Ölümden sonraki haberi verdi. Bu haberi, ölümden sonraki haberi sen bin senede okusan üniversitede bu neticeye varamazdın. O yüzden İslam'ın getirmiş olduğu iki tane güzel misyonu vardır birisi faydalı ilimdir dinül hak da ikinci olaydır nedir? güzel davranışlar İslam'da hiçbir tane davranış olmasın ki o güzel olmasın bütün davranışlar İslam'da her insanın hoşuna gideceği mutlu olacağı davranışlardır o yüzden gerçek dindir eğer dinül hak Allah azze ve diyorsa yani herkesin kabul ettiği bir davranış getirmiştir bu çok önemlidir o yüzden aleyhissalatü vesselamın İslam'ın bütün misyonu iki temel üzere kurulmuştur. Bir, faydalı ilim. İkincisi ise doğru davranışlar. Dinül hak dediğimiz gerçek din. Yani babana karşı nasıl davranacaksın, eşine karşı nasıl davranacaksın hayatında, kendi nefsine karşı nasıl davranacaksın, çevrene karşı nasıl muamele edeceksin. Bunu en güzel, en adaletli, en merhametli ve en mantıklı şekilde getiren İslam dinidir. Hristiyan inancına baktığınız zaman Yahudi inancına baktığınız zaman Budist inancına baktığınız zaman diğer bütün inançlara baktığınız zaman bir sürü apuk sapık şeyler göreceksiniz. Mesela en canlı örnek kilisede adama şarap veriyorlar ve şarabın İsa'nın kanı olduğuna inanması gerekir. Bu faydalı ilim midir? Bu saçmalıktır. Sen bir doktorun yanında şaraba desem bu İsa'nın kanıdır. insan kanıdır. Sana der ki sen hastasın. Ruh hastasını tumarhaneye gönderir. Ekmek parçasına İsa'nın etidir dersen ne yapar? Der ki sen kafayı yemişsin. Ama bugün kilisede bu öğretiliyor. O yüzden diğer inançlara baktığımız zaman hepsinde apuk sabuk şeyler görüyorsun. En faydalı ilimi hıda olan İslam dininde buluyorsun. Hidayet dini olan İslam dininde buluyorsun. Ve yine en güzel davranışları. İslam dininde görüyorsun. En adaletli, en merhametli, en dengeli ve mantığa en uygun olan da yine İslam dininde görüyorsun. O yüzden Allah Azze ve Celle diyor ''Hu vellezi ersale rasulehu bil huda ve dinil hak'' Hak din üzere göndermiştir. O yüzden değerli kardeşim biz bu insanı konuşacağız. Bu insan ki ömründeyken miraca yükseltirildi. Allah'ın katına Hayatındayken çıkartıldı. Hiçbir peygamber ömründe, hayatında Allah'ın huzuruna, gökyüzüne çıkartılmadı. Ancak bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve kendisine tevhidle emrolundu. Aleyhissalatü vesselam insanlara قُولُ لَا اِلَٰهَ اِلَّ ve tuflühü öğretti yani Allah'tan başkasının ibadete layık olmadığını sadece Allah'a kulluk yapılacağını öğretti ve biz bu insanı e, o insanla biz cahiliye dönemini tanıdık eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilmeseydik bugün İslam öncesi hayatı bilmeyecektik ne kadar kötü olduğunu fark edemeyecektik cahiliyeyi biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile tanıdık çünkü o bize bunun ne kadar çirkin Ne kadar insanlar için zararlı olduğunu biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle öğrendik. Yine değerli kardeşim bilmemiz gerekir ki onun hayatı baştan sona kadar bizler için, inananlar için, Müslümanlar için büyük dersler vardır, ibretler vardır, faydalı bilgiler vardır. Ve bu hayatını iyi araştırmamız lazım ki hayatımızı doğru bir şekilde tanzim yapacağız etmiş olalım ve bunu Allahu Teala ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde ibretli olduğunu söylerken ehlil kitaptan örnek veriyor. Maide suresinin e, a, e, ayetinde 5. ayette geçtiği gibi Allahu Teala buyuruyor ve iza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunuhum tafidu mined dam' mimma arafu minel hak. Yekuluna rabbena amanna fektubna ma'a'şahidin. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Muhammed'in düşmanları olan, hasımları olan insanların itirafını söylüyor. Yani bu insandan sadece hayır geldiğini, sadece doğru şeyler geldiğini, insanlık için asla bir zarar getirmediğini, sadece adalet, merhamet, sevgi, birlik, dayanışmayı getirdiğini bizlere Maide Suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki, وَاِذَا سَمْعُوا مَا أَنْزَلَ اِلَا الْرَسُولِ Ve o insanlar peygamberiyle indirilen olan vahiyyi işittikleri zaman onların gözlerinden yaş görürsün. Ama bugün Müslümanlar Kur'an'ı okuyor, gözlerinden yaş çıkmıyor. Ehlül Kitap duyduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamdan ayetleri saklanaraktan gözlerinden yaş çıkarmış. Niçin? Çünkü hakkı anladılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylediği şeyler mantıklı, nefse uygun, fıtrata uygun, insanın yapabileceği şeyleri söyledi ve gerçekleri söylediğinden dolayı o insanların gözünden yaş çıktı ve ne dediler? Ya Rabbi dediler bizi de şahitlerden eyle. Bu adamın dediği, bu elçinin dediğine biz de şahidiz doğru söylüyor dediler ama diğer tarafta önüne çıktıkları zaman yine kibirleri gururları ne yaptı onları haktan hakka girmeyi engelledi o yüzden değerli kardeşim o bizim için en büyük şahsiyettir İslam dininde bize sorulduğu zaman en büyük şahsiyet kimdir deriz ki hiç şüphesiz bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sadece İslam dininde mi insanlığın arasında en hayırlı beşer aleyhissalatü vesselam olduğuna da itikat ederiz. O yüzden değerli kardeşim onun ayrılımına nasıl tahammül edebiliriz? Hurma ağacı ki ondan ayrılmaya tahammül edememiştir. Bir kütük parçası, bir tahta parçası ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğuna dayanamıyor. Ama biz inançlı insanlar, ruh taşıyan insanlar, atıf taşıyan insanlar Nasıl olur da peygamber aleyhissalatü vesselamsız bir hayat isteyebiliriz? Ondan uzak bir hayat, onun sünnetinden uzak bir hayat isteyebiliriz. Sahih hadiste geldiği gibi değerli kardeşim aleyhissalatü vesselam her cuma günü hutbesini okurken bir hurma ağacına yaslanaraktan söylermiş hutbesini okurmuş. Ve bir gün bir kadın sahabi kadın gelip der ki benim oğlum marangozdur sana bir minber yapar ve sen o minberin üstüne çıkaraktan hutbeni okursun ve bunun üzerine bir müddet sonra o kişinin oğlu marangoz minberi yapıp peygamber aleyhissalatü vesselamın mescidine koyar ve peygamber aleyhissalatü vesselam ilk kez o hurma ağacından uzak bir yerde ne yapıyor? hutbesini okurken birden hurma ağacı olan o ağaç başlıyor ses çıkartmaya. Ve bu bir masal değil beyler. Bazı insanlar bunun masal olduğunu zannediyorlar. Bu yüzlerce insan tarafından rivayet edilmiş, işitilmiş olan bir gerçek olaydır. Aleyhisselatü vesselam bunun üzerine hurma ağacının yanına hutbesini keserekten hurma ağacının yanına gidiyor ve o ağaca sarılıyor. O kütüğe sarılıyor ve onu sakinleştiriyor. Sakinleştirdikten sonra aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki... ...şayet ben bunu sakinleştirmeseydim... ...kıyamet gününe kadar bu böyle ses çıkartacaktı. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın... ...ayrılığına dayanamıyor. Hasan el-Basri rahimahullah... ...bu hadisi okuduğu zaman hüngür hüngür ağlarmış. Dermiş subhanallah... Subhanallah bir kütük parçası bile peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yokluluğuna tahammül edemiyor. Peki bizde kalp taşıyan, atıf taşıyan Müslüman nasıl olur da peygambersiz bir hayatı ister? Hatta el maharibu tebki ve hiye Hatta mihrap da ağlar halbuki kendisi kuru bir maddeden olduğu halde mihrap ağlamaya geliyor. Ama bugün Müslümanlar bulunmuş oldukları İslam'dan uzak bir hayatta ise ağlamaya gelemiyorlar. O yüzden değerli kardeşim sahih Müslim'de geçtiği gibi Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anhudan rivayet ediliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam en nucum emenetun lis-semâ fe-idâ zehebetun nucûm lis-semâ'i mâ tu'add. Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki muhakkak yıldızlar gökyüzü için bir güvencedir. Ne demek bu? Yani gökyüzünde yıldızlar olduğu müddetçe gökyüzüne yazılmış olan imtihan kıyametin gelmemesidir. O yüzden ne zaman gökyüzünde yıldız görmüyorsanız bilin ki kıyamet yaklaşmıştır. O yüzden Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki en-nucûmu emenetun lis-seme' Yıldızlar gökyüzü için bir garantidir. Fe iza zehebetin nucum ve ne zaman o yıldızlar kaybolursa gökyüzünden ate sema ma tuat. O zaman gökyüzüne, semaya yazılmış olan vaat edilmiş olay gerçekleşecektir. Ve ene ve ben de ashabıma bir güvenceyim. Ben de ashabıma neyim? Bir güvenceyim buyuruyor. Ve ida de hebtu ata ashabi ma Ve ben ne zaman vefat edip aralarından ashabımın ayrılırsam o zaman onlara yazılmış olan ashabımın başına yazılmış olan gerçekleşecektir o vaat buyuruyor. Ve ashabi emanetun ummeti ve ashabım da bu ümmete bir garantidir. فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِ اَتَى لِعُمَّةِ مَا يُعَدُونَ Ve ne zaman ki ashabım ümmetin arasından kaybolduktan sonra, vefat ettikten sonra ümmetin başına da yazılı olanlar gelecektir. Nedir bu ümmetin başına gelecek olanlar? اِخْتِلَافُ kulub, Kalpler ayrılacak, fitenler olacak, savaşlar olacak, hasımlar olacak, düşmanlıklar olacak. O yüzden sahabe peygamberin ayrılımından korkuyorlardı Ölmesinden korkuyorlardı ve tedirginlerdi Niye? Çünkü başlarına gelecek olan musibetlerin farkındalardı Ve ashabın aramızdan yok olması vefat etmeleri bu ümmetin başına gelenleri görüyoruz Yetmiş küsur fırka olmuş Her cemaat kendini diğerinden üstün görüyor Her biri dinde olmayan bir şeylere çağırıyor ...aslı olmayan... ...şirk olan amellere... ...bidat olan amellere... ...haram olan davranışlara çağırıyor... ...ve bunun doğru olarak gösteriyor... ...ve bunun için insanları birbirine kırdırıyor... ...bunun için insanlar... ...Müslümanlar... ...birbiriyle nefret ediyor... ...aynı cemaatte namaz kıldığı halde... ...kalpleri birbirinden dönmüş... ...aynı camide... ...namaz kıldıkları halde... ...birbirlerinin aleyhinde en kötü... ...sözler kullanıyorlar... Aynı camide namaz kıldıkları halde birbirleriyle selamı kesmişler. Bu bütün musibetleri aleyhissalatü vesselam işte bizlere bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim bütün bu musibetler hepsi başımıza gelmiş oldu. Yine değerli kardeşim bilmemiz lazım ki peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk ölüm haberi Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet ile ona haber verildi. İnneke meyyitun ve innahum meyyitun Muhakkak ki ey Muhammed ey Resulüm sen öleceksin ve onlar da ölecek. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselam için ilk işarettir alimler diyor. Yani vefatının ilk işaretlerinden bir tanesi de nedir? Onun yakında öleceğidir. Artık Ölüm ile hazırlıklı ol ey Muhammed diyerekten ona bir ikaz gelmiştir. Ve Allah Azze ve Celle bu ikaz ile genel bir kural korumuştur. Bir kural koymuştur. O kural herkes için geçerlidir. Peygamber de olsa, zengin de olsa, fakir de olsa, en büyük makamda da olsa mutlaka ölümü tatacaktır. O yüzden hemen Allah Azze ve Celle... Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ayetinde buyuruyor ki وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْضِ Biz senden önce hiçbir beşeri ebedi yaşatmadık. Senden önce hiç kimse ebedi yaşamadı. اَفَ اِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Şayet sen ölürsen bu insanlar ebedi kalacaklarını mı zannediyorlar? Kullu nefsin zâikatul mevd. Muhakkak ki bütün nefisler ölümü tatacaktır. Sonra ne olacak? Sonra onları imtihan edeceğiz. Bu dünyada imtihan edip hayır mı işledi, şer mi işledi onunla imtihan edeceğiz ve sonra bize geri döndürülecek. O yüzden değerli kardeşim en büyük musibet Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın vefatıdır. Çünkü ölümün kendisi musibettir. Ve bu en büyük musibet, ölüm olan musibet en sevdiğimiz insana ulaşırsa iki musibet birden olmuş oluyor. Niye? Ölümün kendisi musibettir ve bir de aleyhissalatü vesselama bu musibetin ulaşması, bu ölümün ulaşması ayrı bir musibettir. O yüzden Allah ze ve celle Kur'an-ı Kerim'inde yine El-Mai'de 106'da buyurduğu gibi entum darabtum fil ard siz ne zaman ki yeryüzünde dolaşırken fe asabetkum musibetul maut ve o sırada size o musibetli ölüm geldi. Yani Allahu Azze ve Celle ölümün adına felaket diyor. Ölüm güzel bir şey değildir. Ölüm felakettir ve bu felaket bizim peygamberimize ulaşırsa daha büyük bir felaket olur. O yüzden değerli kardeşim kimse bu ölümden kaçamayacak. Hiçbirimiz bu ölümden kaçamayacağız Nasıl ki bizden öncekiler Peygamberler ve diğer insanlar Öldüyse de bizler de Bu ölümle karşı karşı Olacağımızı bilmemiz lazım Ve bunu da söyledikten sonra Değerli kardeşim yine Bilmemiz lazımız ki Aleyhissalatü vesselam Ömründe bir kere hac yaptı Aleyhissalatü vesselam Ömründe sadece bir defa Hac yapmıştır Ve bu haccan adına da veda haccı diyorlar. Yani hicretin 10. yılında yapmış olduğu haccı e, veda haccıdır. Ve Arafat meydanında, Arafat dağının o yanındaki olan Arafat meydanında veda hutbesini yapmıştır. Ve o veda hutbesinde ümmetine çok önemli vasiyetlerde bulunmuştur. O vasiyetlere girmeyeceğiz konumuz değil. Ama orada ayet iniyor. Ayet iniyor ve o ayet buyuruyor ki Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa admamtu alaykum ni'mati wa radditu yani bugün size nimetlerimi tamam bugun sizin dininizi tamamladım üzerini üzerinize nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim Sizlerden İslam'ı ancak razı olacağım. İslam'ın dışında kim ahiret günü gelirse Allah Azze ve Celle ondan razı olmayacağını bildiriyor. İsterse dünyada bir sürü hayırlar yapsın. Bütün insanlara ev yapsın. Aş versin, ekmek dağıtsın. Eğer Müslüman kimliğinin dışında başka bir kimlik ile gelirse Allah Azze ve Celle onu, ondan razı olmayacağını bizlere bildiriyor. Ve bu değerli kardeşim İlk işaretlerden bir tanesi de bu ayeti kerimedir. Yani Ey Muhammed senin vazifen tamamlanmıştır. Artık görevin bitmiştir. Risale tamamlandı. Artık Rabbine dönmek için adımlarını hazırla diyerekten Hazreti Ömer bu ayeti duyunca diyor ki Artık tamamlanmış olan bir şeyden artık sadece bir şey eksilecek yani görevlendirilmiş olan peygamberin aramızdan ayrılacağını işareti geldiğini söylüyor ve yine zaten hacda peygamber aleyhissalatü vesselam durmadan hutbeler vermiştir sadece Arafat'ta veda hutbesi vermemiştir Mina'da her gün dersler vermiştir Hazreti Ali'yi ve diğer sahabeyi çadırlara göndermiştir ve artık bu yıldan sonra müşriklerin Kabe'ye gelip hac yapmalarını yasak etmiştir Çünkü peygamberin veda haccında müşrikler de gelmişti hac zamanında hac yapmaya. Ama o yıldan sonra artık Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği gibi bir daha müşrik olanın, Müslüman olmayanın o kutsal beldeye gelip Kabe'yi tavf edip hac yapmasının yasak ediliyor. O yüzden peygamberimiz hep nasihat ederken buyuruyor ki لَعَلِّي لَا أَرَاكُمْ بَعْدِ هَذَا الْعَامْ Galiba ben sizi bu yıldan sonra bu mekanda bir daha göremeyeceğim o yüzden ibadetinizi benden alın haccınızı benden alın diyerekten insanlara hep ikazda bulunurmuş ve Medine'ye döndükten sonra değerli kardeşim aleyhissalatü vesselam Medine'ye döndükten sonra ölümünden önce insanların onun ayrılığına alışması için onları sakinleştirmeye başlıyor subhanallah aleyhissalatü vesselam ölecek olan odur O Rabbine geri dönüyor ama insanları teselli etmek için başlıyor tek tek dolaşmaya. İnsanlar onun vefatından sonra aşırılığa gidip yanlış hatalar yapmaması için onlara öğütlerde bulunuyor, nasihatlarda bulunuyor. Bir tane örnekten Müslim'de geçen hadisi şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. "Vellezî nefsü Muhammedin bi yedihi le yetiyenne alâ ahadikum yevm" ve la yarani Muhammed'in nefsi elinde bulunana yemin olsun ki yani Allah'ın adına yemin ederekten buyuruyor ki bir gün sizler beni aranızda göremeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Her şeyinizi vermek isteyeceksiniz. Malınızı ailenizi beni bir daha görmek için feda edeceksiniz ama bir daha göremeyeceksiniz diyor. Yine diğer bir Ee, hadis-i Şerif'te Heysemin'in rivayet etmiş olduğu Muaz İbni Cebel radiyallahu anhudan onu Yemen'e elçi olarak gönderirken aleyhissalatü vesselam Muaz'a nasihat bulunduktan sonra buyuruyor ki ''Ey Muaz sen geri dönersen Yemen'den artık beni göremeyeceksin, camime geleceksin, namaz kılacaksın ama beni bir daha göremeyeceksin.'' bunun üzerine Muaz radiyallahu anhu merkebinden iniyor diyor ben gitmek istemiyorum ya Rasulallah senin yanında kalmak istiyorum senin yanında son ana kadar geçirmek istiyorum ama aleyhissalatü vesselam onun üstlenmiş olduğu görevin büyük bir görev olduğunu Yemen'e gidip insanların dine girmelerini doğru inanca sahip olmaları için elçi olarak o vazifeyi yerine getirmesi için onu ikna edip oraya gönderiyor ve değerli kardeşim Ve gerçekten de öyle oluyor. Bu da peygamberin mucizelerindendir. Muaz İbni Cebel Yemen'den geri dönünce peygamberin camisine gidiyor. Namaz kılıyor. Ama artık orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi göremiyor. Ve mescitte ağlıyor. Böyle anladık ki ölümün hadimu lezzat olduğunu aleyhissalatu vesselam bunu devamlı derdi. Uzkuru hadimu lezzat Durmadan lezzetleri yıkan olayı anın der, dermiş aleyhissalatü vesselam dermiş ki lezzetleri yok eden olayı durmadan anın bunun üzerine ashab-ı kiram soruyor ya Resulallah lezzetleri yok eden olay nedir yani iştahı bozan olay ne olabilir ki diye sorunca bunun ölüm olduğunu söylüyor yani her türlü zevki yok eden nedir Ölümdür. İnsan eğer ölmeseydi ne kadar hedef kurardı, ne kadar büyük amaçlar, hedefler yapmak isterdi. Şuna da sahip olayım, şu işi de yapayım, şu ticareti yapayım. Ama bütün bu hedefini bir şey bozuyor, bir iştah bozuyor. O da nedir? Ölümdür. O yüzden değerli kardeşim, peygamberin ölümüyle gerçekten ölümün iştah bozucu olduğunu öğreniyoruz. Ölümün kişiyi yetim bıraktığını öğreniyoruz sevdiği insanlarla ayırdığını en canlı bir şekilde bununla görüyoruz beldeleri helak ettiğini ölümün canlı olan bir beldenin Bir de ölü olan bir belden arasında ne kadar fark olduğunu ne kadar canlı hepimiz görüyoruz O yüzden değerli kardeşim Allah azze ve Celle bunu kaf Suresinde buyuruyor hocaekkratul mau bil hak ve muhakkak sarhoş edici Ölüm sana ulaşacaktır. O sarhoş edici yani ölüm geldiği zaman insanın aklı oynuyor. Aklının oynayacağını bildiriyor. Sarhoş nedir? Artık aklıyla hareket edemiyor. O kadar serhoş şekilde hareket ediyor ki ölüm de öyledir. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْ حُتَحِيدٍ Ve sen ondan kaçmak istiyordun. O ölümden bir, tür, bir, bir hile yapıp o ölümden uzaklaşmak için her şeyi yapıyordun ama o ölüm muhakkak sana ulaşacaktır. O yüzden değerli kardeşim ardından Fetih Suresi indi. Suretun Nasr indi. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْ ayeti indi. Burada da nedir? Yani insana Allah'ın fethi ulaştıktan sonra insanların grup grup, fevç fevç büyük sayıda dine girdiklerini gördüğün zaman o zaman ne yap? Allah'a daha çok istiğfarda bulun. Günahların için tövbede bulun. Diye Allah Azze ve Celle Peygamberimize haberde bulunuyor. Ve aleyhissalatü vesselamın son 10 gününü anlatacağız. Ve bu 10 günü normalde 10 günden az anlatılamaz. Çünkü bu 10 gün içinde çok olaylar oluyor. Ama biz bu 10 gün içinden Bu önümüzdeki yarım saatle 40 dakikada anlatabileceğimiz bazı olaylardan Müslümanlar için ibretli olan, ders çıkartması gereken ve üzen bazı öğütleri inşallah sizlere anlatmaya çalışacağız. Aleyhisselatu vesselam'ın son 10 günü neydi? Nasıl geçirdi? Onları inşallah bugünkü sohbetimizde bu akşamki sohbetimizde sizlere anlatacağız ve aleyhissalatü vesselam hacdan geri döndü dedik zilhiccenin 12. yılındadır 10. yılında haccını yaptı ve zilhicce ayı İslami kameri ayın son ayıdır ondan sonra yine ne başlar muharrem ayı ay İsla'mi birinci ay başlar ve deniliyor ki peygamber hacdan döndükten sonra En fazla 3 ay Rabiül Evvel ayına kadar yaşanıldığını Rabiül Evvel'in e, 10. 12. gününü vefat ettiğine dair farklı farklı rivayetler geliyor. El mühim yani hacdan sonra da peygamberimiz ortalama olarak 3 ay daha yaşandığı rivayetleri var ve biz bu 3 ayın son 10 gününü sizlere bu sohbetimizde inşallah anlatmaya çalışacağız. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam son 10 gününden başlangıç şekli birden vücudunda elem hissediyor. Ağrılar hissediyor. O kadar hissediyor ki durmadan ateşi yükseliyor. Ve hastalığı başlarken 9 tane eşi vardı aleyhissalatü vesselamın. Ve artık hangi eşinde sıra geldiğini bilmediğinden dolayı hep sorarmış. Yarın hangi eşimdeyim? Kimin yanına gitmem lazım diye peygambere zor olduğundan dolayı peygamber aleyhissalatü vesselam bütün dokuz eşini çağırıyor. Diyor ki arkadaşlar eşlerim ben hastayım ve bu hastalık ne zaman biteceğini bilmiyorum ve benim için zahmetli oluyor. Kimin evine sırasını yapacağımı adaletsizlik yapabileceğimden dolayı bana zor geliyor. Müsaade ederseniz bir tane eşimin evinde kalayım ve hangi kadını seçiyor çok önemlidir ve sormuş olduğu izine bakın sizin başınızda bir musibet olsa bir hastalık olsa kime danışırdınız hak hukuklara riayet eder midiniz ve selam'ın başında büyük bir dert var hastalık var ve hanımlarının hakkına hukukuna riayet ediyor onlardan müsaade istiyor ve bunun üzerine bütün eşleri razı oluyorlar diyorlar ki istediğin eşinde kalabilirsin Ve peygamber aleyhissalatü vesselam kimi seçiyor arkadaşlar? Hazreti Ayşe radıyallahu anhayı seçiyor. Ve bugün bazı Müslümanım diyen kesimler bu mübarek kadına çok ağır şekilde dil uzatıyorlar biliyor musunuz? Bu peygamberin eşi olan müminlerin annesi olan Ayşe radıyallahu anhaya bazı Müslümanım diye geçinen insanlar en türlü en pis hakaretleri yapıyorlar ve sonra da peygamberi ve onun ailesini sevdiklerini iddia ediyorlar. Ela lanetullah ala men Allah'ın laneti o insanlar üzerine olsun ki Hazreti Ayşe'ye dil uzatıyorlar. Ela lanetullah Kim o kadının mübarek kadına annemize dil uzatıyorsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Ela lanetullah ala men arade yadnisu Ve onun Allah katında, peygamber katındaki mertebesine dil uzatan ve onun mertebesini küçümsemek isteyenlere de yine Allah lanet etsin. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ömrünün son 10 gününü o kadınla geçirmek istiyor. Ve onunla beraber kalmak istiyor. Nasıl olur da bugün Şii, Rafizi dediğimiz, Caferi mezhep dediğimiz insanlar bu kadına hiç acımasız bir şekilde her türlü iftirayı yapıyorlar. Kitaplarında hatta o kadına sövmenin ibadet olduğunu Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sövmenin ibadet olduğunu diyenlerin ne kadar İslam'la, ne kadar mantıkla, ne kadar rahmetle ne kadar iyi, ne kadar yanlış davranışlarda olduğunu hepiniz kendiniz görürsünüz. Dedik ya Peygamber aleyhissalatü vesselam son 10 gününü anlatacağız. Kölesi olan Ebu Muayhibe radiyallahu anhuya talimat veriyor. Ya Ebu Muayhibe diyor atımı bineğimi hazırla önce Bakideki mezardaki Müslümanları ziyaret edeceğim ardından da Uhud'daki şehitleri ziyarete gidiyor. Ve onlara duada bulunuyor. Duada bulunduktan sonra geri dönüşte Cebrail aleyhisselam geliyor ve peygambere iki tane seçenek veriyor. İyi dinleyin burayı. İki tane peygamberimize Allah tarafından seçenek geliyor. Ve bunun üzerine aleyhissalatu vesselam Ebu Muayhibe radiyallahu anh'ı'ya bu iki seçeneği anlatıyor. Diyor ki ey Ebu Muayhibe Allah azze ve celle bana iki tane seçenek verdi. Birinci seçenek nedir? Kıyamete kadar yaşayacaksın. Bütün zenginlikler senin olacak. Ondan sonra da seni cennetime koyacağım. Bu birinci seçenek. Kıyamete kadar uzun ömrün olacak. Ondan sonra yaşadığın müddetçe en zengin sen olacaksın. En güçlü sen olacaksın. Ve ardından da seni ya Muhammed cennetime koyacağım. İkinci seçenek ne? Rabbine kavuşma. Bunun üzerine size soruyorum. Bugün. ...petrol için insanları yok edenler... ...bugün madde için... ...kardeşine kazık atanlar... ...her türlü ticari hileler... ...yapan insanlar... ...acaba böyle fırsat ellerine gelseydi... ...hangisini seçerdi... ...ve Peygamber aleyhissalatü vesselam neyi seçti biliyor musunuz? Ebu Muayhibe radiyallahu anh... ...dedi ki ya Resulallah... ...ebedi hayatı seç... ...yani bizim yanımızda kal... ...kıyamete kadar yaşa... ...zengin ol... ...ondan sonra da cennete gir... ...hayır ya Ebu Muayhibe dedi... Ben onu seçmeyeceğim. Vallahi Rabbimle buluşmayı seçtim dedi. Aleyhissalatü vesselam hakkında bir de insanlar diyor ki o para için savaşmış. Ganimet için savaşmış. insanların elindeki mallarını almak için savaşmış. Ne kadar saçma ne kadar yalan bir iftira olduğunu bu hadisi şerifler ile görüyoruz. Niye? Çünkü Allah Aze ve Celle savaşsız yorulmadan hiç hasta olmadan ebedi hayat veriyor... kıyamete kadar... dünyada yaşayabileceğini... ve ardından da... vefat ettikten... Ettik, su getirin bir zahmet... Ee, şey yapacak... cennete ardından da gireceğini... bizlere buyuruyor... o yüzden değerli kardeşim... sizin elinizde böyle seçenek olsaydı... neyi seçerdiniz... o yüzden samimi ve ihlaslı... ve inancında... Dürüst olan insanın amelini görüyorsun. Bugün çoğu insanlar davet yaparken zengin olmaya uğraşıyorlar. Kadınlarla evlenmeye çalışıyorlar, müritlerin hanımını çalmaya çalışıyorlar. Sonra da ihlaslı olduklarını söylüyorlar. Bir insan eğer cebi için çalışıyorsa, dini alet ediyorsa bunun ne kadar ihlaslı alakası olabilir? Kendisi zengin olacak, çevresindeki insanları fakir aç bırakacak, kendisine köle yapacak... ...sonra da diyecek ki ben Allah'ın velisiyim... ...ben Allah'ın tercümanıyım... ...size yardımcıyım diyecek... ...ne kadar saçma bir şey... ...o yüzden değerli kardeş peygamber... ...en çok ümmetine hizmet etmiştir... ...en çok fedakarlık etmiştir... ...hatta ümmeti için kurban bile kesmiştir... ...hacda bir tane koçuda da... ...ya Rabbi bunu da ümmetim için diyerekten... ...kesmiştir... ...zengin olmak için hiçbir zaman çalışmamıştır... ...Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor... 3 hilal ayı geçiyor yani 3 ay geçiyor ve Muhammed'in evinde ocak yanmıyor evinde ocak yanmıyor yani yemek yok bişirilecek bir şey yok sadece karasu ve kara hurma yediğini içtiğini bizlere rivayetler geliyor o yüzden değerli kardeşim peygamber aleyhissalatü vesselam'ın son 10 gününden bir tanesi de camiye çıkıyor artık camiye ...kendi gücüyle yürüyemiyor... ...bu son 10 gün içinde... ...ağrısı fazlalaştığından dolayı... ...kendisine bir asa alıyor... ...ve asa ile camiye gidiyor... ...maalesef bugün bazı fırkadan olan insanlar... ...asa taşımayı sünnet zannediyorlar... ...halbuki aleyhissalatü vesselam... ...onu ibadet amacıyla taşımamıştır... Artık gücü, kuvveti yetmediğinden dolayı kendisine o çubuğu destek olarak almıştır. Ama bugün bazı cemaatlerin yaptığı gibi asayla dolaşmanın ibadet olduğunu zannediyorlar. Bu ise dinimize aykırıdır. Ve aleyhissalatü vesselam camide toplanıyor ve oturuyor çok uzun bir hutbede bulunuyor. Hutbesini tamamladıktan sonra diyor ki bugün kime ben zulüm etmişsem, kime sövmüşsem... Kimin alacağı varsa bende, benden isteyebilir. Bunun üzerine birisi kalkıyor diyor, bana bu kadar borçlusun. Peygamberimiz ona borcunu veriyor. Ardından e, Ukhaşa radıyallahu anh'u kalkıyor diyor ki, Ya Resulallah sen beni Bedir çubuğuyla dövmüştün. Sen beni zamanında Bedir çubuğuyla dövmüştün. Ben bunun kısasını istiyorum diyor bunun üzerine Hazreti Ali radiyallahu anh'u kalkıyor ve diyor ki cismi bi cismi kefida ya Resulallah beni dövsün o mübarek cesedini vurmasın benim cesedimi vursun çünkü benim vücudum senin vücuduna fedadır ya Resulallah deyince aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'yi köşeye atıyor hayır bugün değil diyor getirin benim Bedir çubuğumu deyip Bedir çubuğunu getiriyor ve diyor verin ukaşeye bana vursun bunun üzerine Hazreti Ukaşe radiyallahu anhü çubukla geliyor ve sahabe hüngür hüngür ağlıyor inanamıyorlar böyle hastalık anında peygamberin o mübarek insana bir bir müslüman el çubukla vuracağına inanamadıklarından dolayı hepsi ağlıyorlar ve Ukaşe radiyallahu Anhu peygamberin yanına yaklaştığı zaman çubuğu elinden atıp peygamberimize sarılıyor ve diyor ki cismi bir cismi kefide ya resulallah ve ''Benim bedenim senin bedenine feda olsun, benim bedenim senin yolunda feda olsun.'' diyerekten o mübarek peygamberimize sarılıyor. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam nasihatına devam ediyor. O nasihatlarından bir tanesinde ensara iyi davranılmasını, onlara hürmet edilmesini, saygı edilmesini tavsiyede bulunuyor. Ve diyor ki ''Ensarım, ensarım aynı yemekteki tuz gibidir.'' Eğer bir yemeğin tadı varsa onun baharatıdır, onun tuzudur. O yüzden ensarım da tuz misalidir buyuruyor. Ve yine değerli kardeşim aleyhissalatü vesselam konuşmasında ümmetine Allah'ın ona vermiş olduğu bir, bu iki teklifi tekrar söylüyor. Diyor ki Allah bir kuluna kendi ismini söylemiyor. Halbuki Allah azze ve celle ona bu teklifi yaptığı halde kibir yapmaması için mütevazi insan olduğundan dolayı peygamberimiz başka bir şahısmış gibi onun adına anlatıyor. Diyor ki bir kula Allah iki seçenek verdi. Birisi dünyada çok yaşayıp zenginlikler içinde yaşayıp ölmesi sonra cennete girmesidir veyahut da Allah'la buluşması ve o kişi Allah'la buluşmayı tercih etti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir hüngür hüngür ağlıyor. Çünkü anladı okulun kendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu anladığından dolayı ağladı. Bunun üzerine dedi ki eğer şayet Allah'a ben kendimi halil edinmemiş olsaydım muhakkak Ebu halil edinirdim ve bunun üzerine camiye giden bütün kapıları örttürüyor. Yani düşünün bu oda camidir peygamberimizin camisidir bak burada bir kapı var, orada bir kapı var orada bir kapı var, herkes kendi evinden camiye giriyordu. Yani adam evinden çıkıp dairesinden camide namaz kılıyordu ve peygamber aleyhissalatü vesselam bütün kapıların örtmesini emretti. Artık sadece caminin kapısından camiye girileceğini ve öyle namaz kılınacağını emretti. Yani kişi evinden camiye özel kapısı olmayacak. Sadece Ebubekir'in kapısını müsaade etti ve dedi ki Ebu Bekir'in kapısı devam açık kalabilir. Ve bunun üzerine değerli kardeşim aleyhissalatu vesselam insanlara nasihatında Allah'a Allah, Allah as-salâ as ve mâ meleket eymanekum sakın ola ki namazı terk etmeyin. Sakın ola ki o topluluktan Olmayın namazı zayi edenlerden Çünkü ayet Meryem Suresinde iniyor ve öyle bir zaman Gelecek ki onlardan sonraki bir nesil Namazı zayi edecekler Şehvetlerine uça, uyacaklar Ya Cibril Benden sonra ümmetimden namazı terk eden Olacak mı? Olacak ya Muhammed Bu nüzen aleyhissalatü vesselam Namazı terk eden benden Değildir Müslüman değildir küfürleşin arasında sınır namaz sınırıdır diye emretmiştir. O yüzden değerli kardeşim peygamber 3 gün ölümüne kala vermiş olduğu nasihatin en büyüğü namazdır. Namazdır ve yine Yahudi ve Hristiyanların dinde aşırı gidip peygamber peygamberlerinin kabirlerini ibadet haneye çevirdiklerini yasak etmiştir. Lanet okumuştur. ...son üç günü anlatı, anlatacağız... ...artık son 3 günde... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...çubuğuyla dahi camiye gidemiyor... ...o kadar hasta... ...o kadar sancısı var ki... ...acısı var ki... ...Aleyhisselatü Vesselam artık... ...yürüyerek dahi gidemiyor... ...ancak iki kişi taşıyor... ...sağında ve solunda... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı... ...iki sahabe, 3 sahabe taşıyaraktan... ...camiye getiriyorlar... ...camiye getirince... Hanımları diyor evde yemek bitti. 9 tane hanımı var. Ağır hasta salatü vesselam parası yok, bir şey yok. 3 da 9 tane hanımı var. Aç, yemek yok evde. Bunun üzerine Aleyhisselam zırhını alıyor. Savaş zırhını alıp Yahudiye gidiyor. Diyor ki bana 30 sa e, şey ver, e, buğday ver diyor, şa'ir ver diyor. 30 sa dediğimiz yani 4 defa elini böyle iki elini birleştirip yaptığın zaman yani 120 defa 120 defa elini böyle alıp kantara koyduğun zaman ne oluyor? 30 buğday çıkmış oluyor. yahu dedi ki sen hastasın bana garanti ver. Senin bu borcunu kim ödeyecek? Demedi ey ümmetim deyin. Ben sizin şeyhenizim. Ben size bu kadar iyilikler yaptım. Hadi benim borcumu ödeyin demedi. Kimseye minnet etmedi aleyhissalatü vesselam. Al savaş zırhımı dedi. Ve o savaş zırhı ta Hazreti Ömer dönemine kadar o Yahudi'de kaldı. Ve neticede Hazreti Ömer zamanında o Yahudi'den o zırh geri alındı. Ve bazı rivayetlere göre de o Yahudi'nin Müslüman olduğunu ve zırhın Yahudi'nin peygamberin zırhı vermiş olduğu Yahudi'ye daha kıymetli yani 30 sağdan daha kıymetli peygamberin zırhı olduğu halde sadece ondan 30 e, buğday sağ almıştır ve zırhını ona bırakmıştır ve Hazreti Ömer zamanına kadar da orada kalmıştır bunun üzerine camiye geldi son iki gün vefatından önce elinde ne kadar köleler varsa elinde ne kadar malı mülkü varsa yani el, evinde bir şey kalmışsa hepsini sadaka etti ve buyurdu ki aleyhissalatü vesselam El anbiya la nuras, peygamberler miras bırakmaz. Ma terakna sadaka. Biz ne arkada bırakmışsak nedir sadakadır. Yani ümmetindir, Beytul Mal'ındır. Hiçbir şey bırakmamıştır. Ve bunun üzerine değerli kardeşim Aleyhissalatu vesselam'ın son günü vefat edeceği gün artık camiye çıkamamıştır. Camiye çıkamadığından dolayı yerine bir imam tayin etmiştir ve burası çok önemli. Yerine imam tayin ediyor. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir imam olacak. Radiyallahu anh. Bunun üzerine hanımı Hazreti Ayşe diyor ki benim babam Kur'an okuduğu zaman kalbi yumuşuyor. Okuduğu zaman kendini neredeyse kaybediyor. Cemaat arkada namazı onun peşinde kılacak. Rahatsızlık olur. O yüzden başkası kılsın. Başkasını kıldır. Abdullah kılsın. Ömer kıldırsın diyerekten Peygamberimiz diyor hayır Ebubekir kıldıracak. Bunun üzerine Yatsı namazında Hazreti Ebu Bekir imam olmuyor. Kahmet getiriliyor, ezan okunuyor, kahmet getiriliyor. Bir sahabi öne çıkıyor. Peygamberimiz hücresinde bakıyor ki başka bir imam safları düzeltiyor. Yani emir etmiş olduğu Ebu e, onun imam olarak çıkmıyor. Niye? Çünkü zayıf kalbi, imanı güçlü ve kıraatı okuduğu zaman kendini uzun bir vakit kıraatla meşgul ettiğinden dolayı insanlara eziyet olmasın diye başka sahabe öne geçiriyorlar. Bunun üzerine peygamberimiz o sahabeyi durduruyor. Diyor ki hayır Ebubekir olacak. Ebubekir'in dışında kimse imam olmayacak diyip bunun üzerine mecbur kalıyor. Ebubekir radiyallahu anhu tekrar geliyor ve bu da yine alimler diyor ki onun peygamber aleyhissalatu vesselamın vermiş olduğu işaretlerden ümmetine bir işarettir. Yani benden sonra sizin işlerinizi Ebubekir yönetsin. Ebubekir sizin halifeniz, imamınız olsun diye en büyük işaretlerden bir tanesidir. Ve yine değerli kardeşim son güne geliyoruz. Çünkü çok olaylar var. Onların hepsini anlatsa yetiştiremeyeceğiz. Son gün vefat gününe geliyoruz. Vefaat gününde değerli kardeşim Aleyhissalatu vesselam sabah namazını artık çıkamıyor odasında namazları kılıyor ve son günde sabah namazına çıkamıyor ve perdesini açıyor hücresinden camiye bakan pencereyi açıyor ve sahabe diyor ki kahmet getiriyordu hepimiz sevindik zannettik ki peygamber aleyhissalatü vesselam bize işaret ediyor bekleyin beni iyileştim camiye geliyorum neredeyse diyor sevinçten namazlarımızı ifsad edecektik o kadar sevindik aleyhissalatü vesselam iyileştiğini ama sonra bize işaret etti siz namazınızı kılın ben burada kalacağım gelemiyorum hastayım direktten. o perde kapandı ve bir daha o kapı o pencere oradan açılmadı değerli kardeşim sabah namazı kılındı her müslüman işine gitti duha vakti yani öğle namazından önceki güneşin sıcak olduğu bir vakitte peygamberimizin kızı hazreti fatıma Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının yanına geldi ve babasının acılarını görünce va kerba eba dedi. Vay babamın acı haline ne kadar dertler içinde olduğunu görünce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bugünden sonra bir daha babanın derdi olmayacak. Bugünden itibaren bir daha kızım, babam dertli olmayacak, sıkıntı içinde olmayacak. Leyse ala ebike kerbun Bugünden sonra artık babanın bir sıkıntısı olmayacak. Ve böylece ne? Hazreti Fatıma'ya bir şeyler anlattı. Önce ağladı ve sonra güldü. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın defninden sonra insanlar ona sorduğu zaman baban sana ne söylemişti deyince dedi ki işte bugün öleceğini ve ailemden de ilk ...benim yanıma gelecek olan... ...kızım sensin Fatimasın... ...bu da benim için büyük bir müjdedi... ...o yüzden sevindim... ...ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...Hazreti Ayşe Radiyallahu Anh'ın... ...kardeşi Abdullah odaya giriyor... ...ve elinde misva görüyor... ...ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam... ...o misva işaret ederekten... ...Hazreti Ayşe anlıyor... ...hemen kardeşin elinden misva alıp... ...yıkayıp... ...Peygamberimizin ağzına sürüyor ağzına sürünce peygamber Aleyhisselam'dan bazı cümlelerin bazı sözlerin e, işitiyoruz ve peygamber aleyhisselatu vesselam durmadan bu ayeti tekrar ediyor maallezine en amt aleyhim minen nebiyyin ve'siddiqin ve'şühada ve'salihin allahummagfirli allahummerhamni peygamber aleyhisselatu vesselam Bu ayeti okuyor. Yani beni peygamberler ile, sıddıklar ile, şehitler ile, salihler ile beraber eyle. Ya Rabbim Allahumma gfirli. Peygamber diyor Allah'ım beni bağışla. Eğer peygamber ki bağışlamaya ihtiyacı var. Acaba biz ne kadar istememiz lazım? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ömründeki son sözler Allahumma gfirli. <mî> Allahum hamni, bar rahmetinle beni karşıla bana mağfiret et günahlarımı bağışla ma'al <mî> ladina ma'al en'amte aleyhim minen nebiyyin ves siddiqin ve'ş şuhada ve's salihin ve'lhiqni bi'r rafiqil a'la ve beni rafiqul a'laya getir rafiqul a'la nedir yani yüksek topluluğa meclise bulundur beni en yüksek, en kutsal meclis nedir? Allah'ın meclisidir. Allah ze ve Celle'nin etrafında melekler onu tavaf eder. Onu gece gündüz tesbih eder. Sucutta bulunurlar. Kıyamda bulunurlar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Refikul Ala'yı istiyor. Yani o kutsal toplumun içinde onun da bir yeri olmasını istiyor. Allahümme Refikul Ala Allahümme Refikul Ala deyip sağ elini kaldırıyor ve ölüm meleği rahmet melekleri odanın içine geliyorlar ve fecir suresinde her zaman okudukları bu ayetin peygambere indiğini o anda Ayşe radiyallahu anh'a ve hepsi anlıyorlar يَا اَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَعِنَّ اِرْجِعِ اِلَى رَبِّكِ رَادِيَةً مَرْضِيَ فَدْخُلِ فِي ibadi وَدْخُلِ cenneti yani ey nefsi, ey, o nefis, ey o ruh, memnun olunmuş olan ruh, o temiz ruhlu insan, sen Rabbine geri dön, ey Resulüm, Rabbine geri dön, nasıl ibadette bulunduğunsa, şimdi Allah'ın cennetine gir diyerekten, aleyhissalatü vesselam, şehadet parmağını havaya kaldırıp, son bu kelimeleri söylerken, ve sağ eli yere düşüyor ve böylelikle öldüğünü anlaşılıyor ve Medine birden kap karanlık oluyor. Nasıl ilk gün hicret ettiği zaman Medine şehri aydınlandığı gibi o gün Medine'nin karanlık olduğunu Enes İbni Malik'ine rivayetlerde bize bildiriyor. Vesabii kıram buna inanamıyor. Peygamberin vefatına inanamıyor. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Ömer radıyallahu anhudur İnsanları tehdit etmeye başlıyor. Camide insanlar onun etrafında toplanıyorlar ve insanları tehdit ediyor. Muhakkak Muhammed ölmedi. O sadece Allah'ıyla buluşmaya gitti ve geri dönecek. Nasıl Musa gidip geldiyse o da gelecek ve kim derse öldü o münafıktır. Onun dilini keserim. Ve Hazreti Ebu Bekir bu sırada Medine'nin dışındaydı. Bazı vazifeleri olduğundan dolayı Peygamber'in vefatını kimse beklemiyordu. O yüzden bu aleyhissalatü vesselam vefat haberi tüm şehre yayılıyor ve Hazreti Ebu Ömer radıyallahu anh'ı camide insanları tehdit ediyor kim onu öldüğünü söylerse. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ı camiye giriyor bakıyor Hazreti Ebu Ömer radıyallahu anh'ı orada insanlara bir şeyler söylüyor. Doğru peygamberin hücresine gidiyor. Doğru peygamberin hücresine giriyor ve orada eşlerinin Peygamberinin cesedi önünde oturduklarını ve üstünü bir bezle örttüklerini görüyorlar. Ve bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir o örtüyü açıp peygamberi öpüyor, alnından öptüğü söyleniyor. Ve o sırada nasıl hayatta en güzel kokuyordusa ölümünde de yine en güzel miskler içinde koktuğuna e, şahitlik ediyor. Sonra geri dönüyor ve... ...camiye ve Hazreti Ömer'in konuşmalarını görünce... ...uskud yabnil khattab diyor. Konuşma diyor. Ya Ömer, efettanun ente... ...sen fitneci mi olmak istiyorsun? Bu sözlerle insanların kafalarını karıştırıp... ...fitnecilerden mi olmak istiyorsun deyip... ...peygamberin minberine çıkıyor ve buyuruyor ki... ...emme bâd... ...men kâne minkum ya'budû Muhammeden... ...fe inne Muhammeden qad mâd... Kim sizden Muhammed'e tapıyorduysa bilsin ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهِ حَيُّ لَا <يَمُودٌ> Kim de içinizden Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah diridir ve asla ölmeyecektir. Ve bunun üzerine Ali İmran suresinin 144. ayı. Ayeti kerimesini okuyor. Ve Muhammedun illa rasulun. Kad halad min qablhi'r rusul. E fe immate au kutilna qalabtum ala aqabikum. Ve men yenqalib ala aqibihi felen yadurullah Ve diyor ki Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede şahit Muhammed muakkap peygamber Muhammed esas bir elçidir. Yani peygamberdir. Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberdir. Şayet o ölürse veyahut da öldürülürse ve ondan önce muhakkak peygamberler geldi geçti ve şayet o ölürse veyahut da öldürülürse siz yine tekrar eski halinize mi döneceksiniz? Ne diye eski hal? Yani cahiliye dönemine mi döneceksiniz? Şirke, küfre, isyana, haramlara tekrar geri mi döneceksiniz? Kim bunu yaparsa... Bilsin ki Allah'a asla zarar veremeyecek. Allahu Ze ve Celle'ye asla zarar veremeyecek ve seccidillahu şakirîn. Ama Allah'a şükredenleri yani o yolda devam kalanları ise ne yapacak? Mükafatlandıracak, teşekkür edecek. Allahu Ze ve Celle insanlardan teşekkür edecek. Açın insan suresini. İnsan suresinde Ee, İnsan suresini açtığımız zaman çok ilginçtir. 12. ayetten 12. ayetten 22. Ayet, ayete kadar mutlaka okuyun. Çünkü bu ayet çok önemli. Burada Allah Azze ve Celle ve cezahum bima sabru cenneten ve harir derekten başlıyor. Ne demek? Diyor ki sabretmelerine karşılık onlara cenneti ve ipekleri lütfeder. Yani cennetin mükafatını anlatıyor Allah Azze ve 10 ayette bizleri cennette ne beklediğini Allah Azze ve Celle mükafatı anlatıyor. Neymiş? Diyor ki bir, orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar. Ne yakıcı sıcak görülür, orada ne de dondurucu soğuk. Cennet ağaçlarının gölgeleri üzerlerine sarkar kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüş kaplar ve billur kaselerle gümüş beyazlığında billur gibi şeffaf kupalara dolaşılır ki sakiler bunu cennet şarabının ölçüsüne tayin ve takdir ederler. Onlara orada bir kaseden içirilir ki bu şarabın karşı karışımında zencefil vardır. Bu şarap Orada bir pınardandır ki adına selsebil denilir. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki onlar gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Ne yana bakarsan bak cennette nereye bakarsan bak ne var yığınla nimet ve ulu bir saltanat görürsün. Herkese nimet var. Büyük saltanatlar var. Başka ne var? Üzerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bilezikler takılmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. Şimdi bakın bütün bu mükafat kim için? Bütün bu on ayette Allah Azze ve Celle cennetin nimetini anlattıktan sonra buyuruyor ki Onlara şöyle denir. Yani o insanlara bu sizin için bir mükafattır. Niçin? Çünkü sizler sizin gayretiniz Karşılığını bulmuştur Yani gayretin neydi Gayretin neydi ki Bu mükafata sahip olacaksın Acaba ev kurmak mı Acaba çok dolar biriktirmek mi Acaba yüksek sanat elde etmek mi Dans mı etmek Müzik mi oynamak Cep telefonlarıyla mı uğraşmak Yoksa bu insanların gayreti neydi Allah Azze ve Celle bunlara Teşekkür edecek Ve teşekkür karşılığı cennettir Ve diyecek ki bu sizin yapmış olduğunuz gayretlerin karşısıdır. O yüzden herkes kendisine sorsun. Benim gayretim neydi? Allah Azze ve Celle benim gayretim neydi ki bana bunu verecek? O yüzden bunu bir çocuk soruyor annesine. Kur'an kursunda okuyan Medine'de 12 yaşındaki bir çocuk bu ayetleri ezberledikten sonra diyor ki e anneciğim bu insanlar Allah'a karşı ne gayrette bulundular da Allah böyle kocaman bir saltanat kocaman bir mükafat veriyor ve Allah subhane ve teala bu insanlara teşekkür ediyor o yüzden değerli kardeşim kim bu yolda kalırsa peygamberin yolunda kalırsa Allah azze ve celle ona teşekkür edecek ve o teşekkür de bu saltanatın bu zenginliğin ebedi hayat olduğunu bizlere bildiriyor ve bunun üzerine değerli kardeşim Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat etti ve cesareti öylece kaldı ve rivayete göre pazartesi günü vefat etti. Vefat ettikten sonra öğlen vaktinden öncelik duha zamanı ile öğlen namazı arasında vefatı gerçekleşiyor ve insanlar hepsi üzüntülü. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımı Ayşe radıyallahu anh'ın hücresinde yatıyor. Ölmüş ve Ve insanlar nasıl davranacağını bilmiyorlar. Hazreti Ali diyor ki yatsı namazını kıldıktan sonra hepimiz uyuduk. Uyuduk ve peygamberin cesedi öyle kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sabah namazına doğru bir ses işittik. Bütün Medine halkı duydu. Ve o sesle denildi ki Gassiluhu fisiyabihi Ona denildi ki o bir ses, o peygamberi elbisesinde yıkayın. Bunun üzerine Biz salı günü bak pazartesi günü öğlen vefat ediyor salı günü sabah namazından sonra bu sesi duyunca sahabe-i kiram bir araya geliyor diyor ki peygamberi elbisesinde yıkamamız lazım bunun üzerine bu görevi peygamberin amcası Abbas ve hazreti Ali el-Fadıl ve bazı daha sahabenin de iştirak ettiğini söylüyorlar ve peygamberi elbisesinde yıkıyorlar ve bu hüküm sadece peygamberi hastır Bir Müslüman öldüğü zaman mecburdur. Onun elbiseleri çıkartılacak ve komple vücudu yıkanacak ve ondan sonra da Peygamber Aleyhissalatu vesselam 3 kefen ile örbez ile kefenleniyor. Aleyhissalatu vesselamı 3 bezle kefenliyorlar. Bunun üzerine nereye gömeceğiz diye sahabe birbirine danışırken Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu buyuruyor ki ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki peygamberler öldüğü yere de gömülürler. Bunun üzerine peygamberimizin öldüğü yeri Hazreti Ayşe'nin odasında ne yapıyorlar? Ona kabrini hazırlıyorlar. Kabrini hazırladıktan sonra diyorlar ki cenaze namazı kılınacak. Ve kabrin hazırlanmasının bitmesi, yıkanması ve kabrin açılması deniliyor ki ta öğlen namazına kadar, salı günü öğlen namazına kadar sürdü. Öğlen namazından sonra Denildi ki şimdi cenaze namazı kılınacak. Peygamber olduğundan dolayı toplu halde değil. Herkes hücreye girecek. Peygamberin hücresinde kıbleye doğru ne yapacak? Cenaze namazını kılacak. Ve cenaze namazına sıra yaptılar. Dediler ki önce akrabası Beni Haşim oğulları kılacak. Ve ilk onlar girdi namazı kıldı. Beni Haşim'den sonra muhacirler girdi tek tek cenaze namazını kıldı, ondan sonra ensar girdi, erkekler girdi, ensar girdi, cenaze namazı tek tek kılındı, ondan sonra kadınlar geldi, tek tek Müslüman kadınlar peygamberin cenazesini kıldı, ondan sonra çocuklar kıldı, ondan sonra da köleler peygamber aleyhissalatü vesselamın cenaze namazını kıldı ve bu ta çarşamba, sabah namazından önceki zamana kadar devam sürdü Bu da gösterir ki çok büyük bir sayı insanın Peygamber Aleyhisselam cenaze namazını kıldığını ve çarşamba günü sabah namazından önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın toprağa gömüldüğü rivayet ediliyor. Ve buradaki yine şahit nedir? E, ispat yani geceleyin bir cenazenin gömülebileceğini. Çünkü Türkiye'mizde maalesef bu çok yaygın. İşte akşamları geceleri cenaze gömülmez haramdır diyorlar. Halbuki aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramı onu geceleyin sabah namazından önce gömdüğünü görüyoruz. Ve sahabe-i kiram peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamın vücuduna toprak atarken kızı hazreti Fatıma geliyor ve diyor ki vay siz nasıl olur da bu büyük insana peygamberin yüzüne toprak atarsınız. Hiç utanmıyor musunuz? Hiç eliniz çekinmiyor mu hiç utanmıyor musunuz bu mübarek insanın üstüne toprak ile gömüyorsunuz bunun üzerine sahabe ağlıyor ve diyor ki biz bununla emrolunduk yani peygamber bize emretti vefat edersem ölürsem beni gömün ve üzerime toprak koyun diye bildiriliyor ve böylece ne de değerli kardeşim aleyhissalatü vesselam vefat etti ve orada gömüldü aradan zaman geçti İnsanlar eski haline geri döndü, ticaretine geri döndü, alışverişine geri döndü. Ebu Hureyre radıyallahu Anhu bir gün çarşıya geçti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra ve bağırdı çarşının içinde. Ey millet dedi siz ne çarşıda uğraşıyorsunuz? Peygamberin camisinde aleyhissalatü vesselamın onun mirası dağıtılıyor. Yani devlet başkanıdı, peygamber idi kocaman miras bıraktı herkes mirası kaparken siz burada ticaret yapıyorsunuz koşsanız ya camiye camiden peygamberin mirasından payınızı alın bunun üzerine insanlar alışverişini bırakıp hepsi camiye koştular camiye geldiler camiye geldiler baktılar camide kimse yok ya Bahureyre Hanım miras dağıtırıyordu yazıklar olsun size ey insanlar yazıklar olsun acaba peygamber aleyhissalatü vesselam mal mülk mü bıraktı ya aleyhissalatü vesselam bize Kur'an bırakmıştır sünnetini bırakmıştır iyi dinleyin bu cümleyi Ebu Hureyre diyor ki yazıklar olsun size Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miras mı bıraktı onun malı mı vardı mülkü mü vardı onun bıraktığı bize Kur'andır sünnettir ilimdir ve kim o ilimden alırsa iyi dinleyin burayı ve kim o ilimden alırsa muhakkak Kurtuluş biletini çekmiştir. Nasıl %100 yüz eğer bilirsen %100 yüz biliyorsun ki piyangodaki bilet %100 yüz doğru ve sana kocaman ikramiye bekliyor. En büyük ikramiye buyuruyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, o peygamberin mirasını almaktır. Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki biz peygamberler varisçileri kimlerdir? Alimlerdir. O ilmi alanlardır ve kim o ilmi almışsa muhakkak en büyük ikrami çekmiştir. Hayatında ondan daha zengin insan yoktur. Daha başarılı insan yoktur. Ve nitekim Allah Azze ve Celle bunun kitabında, Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor, Allah'tan en çok korkan ve sakınanlar onun alimleri olduğunu bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim o ilimden ne kadar mirastan aldık herkes bunu düşünsün. Ma rasul Peygamber elçi öldü ve ancak risalet ölmedi. Evet elçi öldü ama o elçinin getirmiş olduğu risale ölmedi. Mated o dine çağıran adam öldü. Davetçi öldü ve ama davet ölmedi. Davet hala geçerlidir. Matel besir müjdeleyici öldü. Aleyhissalatu vesselam vefat etti. Vetel Beşara k müjde ölmedi, cennetin kapıları açıktır cennete gitme imkanı hala var. Meten nedir? Tehdit eden korkutan kişi öldü, uyarıcı öldü Vemevara ama uyarı ölmemiştir Beyler. zannetmeyin Muhammed'in ölmesiyle Saallah selllim'min. uyarı da bittiğini uyarı devam etmektedir. O yüzden M nedir? Yani uyarıcı ölmüştür. Ama uyarı ölmemiştir. O yüzden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. Ama Allah azze ve celle ölmemiştir. O yüzden o mübarek insanın bize bırakmış olduğu en büyük hazine Kur'an-ı Kerim ve onun sünnetine sımsıkı sarılalım ve onun yolunda yürüyelim. Eğer bunu anlarsak o zaman bu felaketlerden kendimizi kurtarmış oluruz. ve وَاَخِرُ الدَّعْوَانَا enilhamdu lillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyna Muhammedin ve ala al-i ve sahb-i ecma'in subhanekallahumme لا bi hamdike eşhedu an la ilahe